Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız evden devam edelim inşallah. Efendim İngiltere'den bir izleyicimiz Allah'a ayet-i kerimede kıyamet günü en çok hüsrana uğrayanlar doğru yaptığını zannedip yanlış yapanlardır. Bu ayeti açıklar mısınız? Sevgi ve hürmetle sizi çok seviyoruz hocam. Allah razı olsun. Evet en çok hüsrana uğrayanlar doğru yaptığını zannedip yanlış yapanlardır. Ayetin devamı var. Çünkü onlar yaptıklarından bir de karşılık bekliyorlar. Eğer güzel yaptığını düşünüyorsa bu durumda bir de ondan karşılık bekliyor. Bir de ondan cennet bekliyor karşılığında. Ama imanı olmadığı için, iman etmediği için ebediyen kaybettiğini görünce işte büyük hüsran böyledir. Başından kaynar su dökülüyor. Yani böyle bir beklentisi olmayan Farklıdır. Bir de doğru yaptığını edip yanlış yapıyor, ters tarafa gidiyor. İmanı yok. Yaptığından karşılık bekliyor. İnsanlara zulm ediyor. Öldürüyor. Bununla beraber zulme destek veriyor. Allah'ın yanlış dediğine doğru diyor. Öyle söylüyorlar deyip doğru diyor. Allah'ın hak dediğine batıl diyor. Batıl dediğine hak diyor. Allah'ın kendisi üzerindeki muradını anlamamış. Kulluğu anlamamış. İmtihanı anlamamış. Dünyaya sahip olmaya çalışıyor. Allah'ın yapmayın dediğini yapıyor. Allah'ın kullarına karşı merhametsizce davranıyor. Bunu yaparken bunu Allah adına yaptığını söylüyor. Dolayısıyla Güzel yaptığını zannediyor. Ama perdeler açılınca Allah öyle buyurdu Ayet-i biri öldüğünde ona perdeyi açarız. Evet ne buyurur? Bugün senin için perdeleri açtık. Biz açtık. Gözün keskin görür. Bak bakalım. Bak bakalım ne yapmışsın? Bak bakalım nasıl düşünmüşsün? Onun için ısrarla söylüyoruz. İmanımızı Kur'an'a arz etmemiz gerekir. <gülüyor> Kur'an'a arz etmek demek, Allah'a arz etmek demektir. Allah senin imanını kabul ediyor mu, etmiyor mu? İslamımızı, ihsanımızı, ibadetlerimizi, işimizi, hayatımızı, kulluğumuzu Kur'an'a arz etmemiz lazım. Eğer Allah doğrudur dediyse doğrudur, yanlıştır değilse yanlıştır. Eğer iman yoksa, istediğimiz kadar doğru yaptığımızı zannedelim, ters tarafa gideriz. Sonra evet, perdeleri açıldığında nasıl kaybettiğimizi anlarız. Onun için bize düşen Rabbimize karşı boynumuzu bükmektir. Aynı zamanda Allah adına karar verip insanlar hakkında hüküm vermemektir şu cennetliktir, bu cehennemliktir dememektir. Bize düşen nefsimizi cennete taşımaya çalışmaktır. Bize düşen insanları cennete davet etmektir. İnsanlara rahmet olmaktır, mahfiret olmaktır, af olmaktır, nimet olmaktır, hayır olmaktır. Evet, kaybedenler buradan kaybediyor. Doğru yaptığını zannediyor, hakaret ediyor. Doğru yaptığını zannediyor, dedikodu yapıyor doğru yaptığını ediyor Öldürüyor, kesiyor. Şu andaki müminlerin, Müslümanların içinde bulunduğu hali net olarak görüyoruz. Buna şahit şahidiz. Evet birbirlerini öldürüyorlar. Her ikisi de bunu Allah adına yaptığını söylüyor. Allah'a iftira atıyor. Ama bunun karşılığında cenneti bekliyor. Hatta bunun karşılığında şehit olduğunu düşünüyor en yüksek mertebeye uğraştığını zannediyor. Allah'ın onlar için ölü demeyin, onlar diridir, Allah katında rızıklandırlar dediklerinden olduğunu zannediyor. Onun için her biri bizim şehidimiz diyor. Evet, öyle bir kaybediş ki, öyle bir hösran ki, tarifi imkansız bir şeydir. Öteki zaten söylüyoruz biz kendimize zulmettik diyor, şeytana uyduğunu da biliyor. Evet. Bununla o güzel yaptığını zannedip yanlış yapanlar bir değildir. Onların yaşadığı o hüsran bir değildir. Evet. O doğru yaptığını zannedip yanlış yapanlar evet en büyük hüsrana uğramış oldular. Onun için Allah öyle buyurdu. Evet. <gülüyor> Efendim Nazan Çimen. Selamun Aleyküm. Hocam yarın sabah çok önemli bir ...çok önemli büyük bir ameliyat olacak olan yakınım için sizden özel olarak dua istiyorum inşallah. Şimdiden Allah razı olsun sizden. Allah şifayı verir, ihsan eder, ikram eder inşallah. Herhangi bir rahatsızlığımız, hastalığımız olduğunda mutlaka evet tedavi olmamız gerekir. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Allah dermanını yaratmadığı bir dert, bir hastalık yaratmamıştır. Onun için şifayı arıyoruz, gerektiğinde ameliyat oluyoruz. Şifayı elbette ki veren Allah'tır. Allah şifa verir inşallah, sağlığına kavuşur inşallah. Allah bütün müminlerin hastalarına şifa versin. İndirdiğini indirdiği gibi onlar için şifayı indirsin. Hastalıktan hiçbir eser kalmasın inşallah. Efendim Aydan Kılıç, iyi akşamlar hocam. Size Aşkın bir sorum efendim. olacaktı. Neden Kur'an'da cennet anlatılırken, tasvir edilirken altından ırmakların aktığı vurgusu yapılıyor? Özel bir manası var mı? Evet. Elbette ki özel bir manası vardır. Eğer esrarla bu vurgu yapılıyorsa bunun farklı bir anlamının olması gerekir. Her neyi anlarsak anlayalım. Evet, Resulullah Efendimiz Aleyh Aleyhisselatü ve Vesselam'ın buyurduğu gibi Allah bu Kur'an'ı zahir ve batın üzere indirmiştir. Her ayetin bir zahiri, bir manevi, batini manası vardır. Bir genel, bir de özel manası vardır. Her ayet böyledir. Eğer Allah altlarından ırmaklar akan cennetleri diyorsa, cennet diyorsa, önce zahiri olarak anlamamız gerekir. <gülüyor> suyun olmadığı yerde hayat olmaz. Suyun olmadığı yerde evet, dirilik olmaz. Arabistan'a göre anladığımızda evet, çölün ortasında suyun ne kadar kıymetli, değerli, önemli olduğunu orada olanlar bunu biliyor, anlıyor. Önce zahiri olarak eğer su olmazsa hiçbir şeyin yeşermeyeceğini anlamak gerekiyor. Yani maddi olarak hiçbir nimetin olmayacağını, hiçbir meyvenin olmayacağını anlamak gerekiyor. Daha doğrusu bir de zahiri olarak, görsel olarak güzelliğin, güzelliğin olmayacağını anlamamız gerekiyor. Bu zahiriydi. Bütün o güzellikleri meydana getiren, evet, neymiş? Suymuş. Irmaklarmış yani. Altlarından ırmaklar akar. Yani Allah bunu ırmaklar deyince o ırmaklardan dolayı olan bütün güzelliğin, diriliğin olduğunu beyan ediyor. Bir de bunun bir manevi boyutu var. Nasıl ki zahiri olarak o ırmaklar toprakla buruşunca onu diriltiyor, yaşartıyorsa aynı şekilde bir de manevi olarak o ikram vardır, ırmaklar vardır, manevi ırmak. Zahiri olarak evet, baldan ırmaklar, sütten ırmaklar, buna beraber şaraptan ırmaklar, şarap deyince manevi şaraptır o da. Onun da hali, kokusu farklı, tadı farklı, içenleri sarhoş eden değil, muhabbete gark eden bir şarap. Bir içki, öyle buyurdur ayet kelime de. Bir de bunun manevi ilk tarafı vardır. Evet, Manevi olarak da Allah gönüllere o şekilde camarlığı müşahede ettirip tecelli ediyor. Onları çok farklı bir şekilde ne yapıyor? Diriltiyor. Manevi olarak tatlar tattırıyor. Evet, ırmak Manevi ırmak Bir de evet bunu e, anlamak gerekir. Allah bir de gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, akılların, gönüllerin, kalplerin fehmetmediği nimetler dediğine göre biz bu akılla oradaki nimetleri de zaten anlayamayız. E, manevi olan tarafını anlayamayız ama zahiri olan tarafını Allah böyle tasvir etti ki aklımız anlasın. Manevi olarak e, nasıl anlarız? Gönlümüz kadar, maneviyatımız kadar, Allah'ın tatırdığı kadarıyla anlayabiliriz. Ama asıl anlayacağımız göreceğimiz zamandır. Nimetler de öyledir. Buna beraber Cehennem de öyledir. Oradaki azap da öyledir. Oradaki kaybediş de öyledir. Tatmadan o da anlaşılmaz. Evet. Efendim, Kayşeri'den bir izleyicimiz, rızkım çabalıyorum ama rızkım hiç artmıyor. Ne yapmalıyım? Allah razı olsun demiş efendim. Evet. Çabalıyor eğer rızkımız artmıyorsa. Bu durumda ne demektir? Allah rızkımızı bir takdire bağlamış demektir. Öyle buyurdu ayet-i de Allah dilediği kimse için rızkı ne yapar? Bir takdire bağlar, kısar. Bir ölçü koyar, evet, kısar onu. Kesmez rızkı, kısar. Dilediği kimse için rızkı açar, genişletir. Dilediği kimse için hesapsız verir. Bunların hepsi de bir imtihan sebebidir. Ama daraltması da, genişletmesi de Hesapsız vermesi de uzun sürebilir ama bilelim ki bu hep böyle olmaz. Allah dilediğinde ne yapar? Onu açar, genişletir. Bize düşen daralttığında daralttığını bilelim, öyle hareket edelim. Yani tabiri caizse ayakta durmaya çalışalım, idare etmeye çalışalım. Ne zaman açtı, genişletti bu sefer muameleyi ona göre yapacağız yani tabirce yatırımı o zaman ona göre yapacağız. Ama yok, daraldığını görüyoruz, habire bir şeyler yapıp açmaya çalışırsak, hiçbir mana ifade etmez, yani hiçbir şey de olmaz. Çünkü, hükmünü vermiş Allah. Bizim elimizdeki bir şey değildir o. Dilediğine daraltıyorsa, dilediğini açıyor, dilediğini hesapsız veriyorsa, onun dilemesiyle olur. Yapılması gereken tek bir şey vardır, evet, dua etmek. Evet. Rızkımızı genişlet ya Rabbi. Aç ya Rabbi deyip dua etmektir. Sahabeden biri, Ya Resulallah, rızkım daralmış, benim ne yapmam gerekir diye sorduğunda buyurdu ki, hac et. Haca git. Ömreye git. Beytullah'ı ziyaret et. Yani çok ters gibi görünüyor. Adam diyor, benim rızkım daralmış, o diyor, bir de haca git. Bir de, evet, Beytullah'ı ziyarete git diyor. O öyle söylediyse vardır bir hikmeti. Bu durumda Resulullah Efendimiz'e güvenmek lazım. Yapılması gereken şey hac etmektir, ömre yapmaktır. Beytullah'ı ziyaret etmektir. Duamızı orada yapmaktır. Böyle yapınca göreceğiz. Rızkımı genişletiyor? Yoksa bizim gönlümüzü mi genişletiyor? Olanı ancak ziyaret edince anlarız ve mutlaka hamdeder ve şükreder hali geliriz yalnız. Evet. Efendim, Şanlıurfa'dan Mehmet Koyuncu. Efendim, Alan selamı, rahmeti, bereketi üzerinizde olsun. Kitabınızı aldım, okuyorum ve Rahman ve Rahim bölümünde düşünmeye başladın. İnsan nefes alıp verir, alıp vermezse ölür. Rahmette, ilimde, iyilikte, kötülükte, her şeyde insan ne verirse onu alıyor, ne alırsa onu veriyor. Yani ne ekersen onu biçiyorsun. Önceden ektiklerimiz, şimdi biç biçtiklerimiz, şimdi ekeceklerimiz, daha sonra biçtiklerimiz olacak. Düşündüğüm diğer bir şey Allah hariç her şeyin zıttı var. Bu zıtlar birbirinden bağımsız olduğu kadar birbirine bağımlı biri olmadan diğerinin bir anlamı olmuyor örneğin gece gündüz, yaz kış, kadın erkek, yaşlı, çocuk, yaşlı, doğmak, ölmek, dünya, ahiret, cennet, cehennem. Bir de şeytan var. Şeytan Allah'ın zıttı olamaz. Şeytanın zıttı melek mi? Sadece Allah'ın zıttı yok. Bir de bir de denge nedir? Denge Allah mıdır? Allah razı olsun. Evet, şeytanın zıttı melektir. Nasıl ki karanlığın zıttı aydınlıksa, şeytanın zıttı da evet melektir, meleklerdir. Allah'ın zıttı olmaz, haşa. Böyle bir e, düşünce bile yanlıştır. Çünkü yaratılmış her ne varsa hepsi Allah'ın kulu ve mahlukudur. Ve hepsi onun kulu'dur. Onu hamd ile tesbih eder. Şeytan da onun kulu'dur. Onu kulu değil midir? Evet, kulluğu kabullenemeyen kuludur. Kul olmayı kabul edemeyen kuludur. İnsan da kul olmayı kabul etmediğimi şeytan da aynı konuma, aynı duruma düşer. Allah hayatın anlamıdır. Anlam. Eğer hayatımızda Allah yoksa, Allah'a iman yoksa, hayatımızın hiçbir anlamı olmaz. Anlamsız bir hayat olur. Hayatın, Allah hayatımızın kıymetidir, değeridir, şerefidir, her şeyidir. Evet. Allah'a iman, Allah'a kulluk, kul için hem nimet, hem şeref, hem hayatın anlamıdır, Varlığının anlamıdır. Onsuz, ona imansız yani Allah'a imansız, Hiçbir şeyin kıymeti de yoktur, değeri de yoktur, şerefi de olmaz. Çünkü her ne olursa olsun mutlaka onu bırakıp gidecek. Kıymetini, değerini, şerefini, sevgisini, muhabbetini neye verirse versin, nereden alırsa alsın, hepsini terk edip gidecek. Kul bunu biliyor. Bunu unutmak için mutlaka kendisine bir şeyler yapması gerekir. Yani, Kendini sarhoş etmesi gerekir, işiyle olması gerekmiyor. Herhangi bir şeyin sevgisiyle kendini sarhoş edip kendini unutması gerekir, kendini yok sayması gerekir, kendini başka bir varlık olarak görmesi gerekir ki, evet, kendini bir şey zannetsin, şerefli zannetsin, kıymetli zannetsin, değerli zannetsin ya da kendisinin bir anlamının olduğunu zannetsin ama bunu yaşayanlar bütün şiddetiyle hüsrani yaşarlar. Yani evet, Rabbini hayatının içine kabul etmeyenler. Rabbine göre, Allah'a göre hayatını yaşamayanlar. Allah'ın rızasını gözetmeyenler. Kul olduğunu unutanlar. Kulluğu kabul edemeyenler. Bütün şiddetiyle o kendini Yanıltmanın, kendini sarhoş etmenin, kendi kendini kendisini unutmanın o azabını bütün şiddetiyle içinde yaşar, dışında da bunu yaşar. Ama asıl azap huzura gidince, ahirete gidince, perdeler açılıncadır. Evet, Allah kulun her şeyidir. Varlığını kul ondan alıyor. Güzelliğini ondan alıyor. Şerefini ondan alıyor. Her nimeti ondan alıyor. Onsuz hiçbir şey değildir. Hiçbir mana ifade etmez. Evet. Efendim, <gülüyor> Türkeli'den Sevim Dinçel. aleyküm hocam, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. <gülüyor> Hocam kitabınızı aldık okuyoruz İnşallah benim sorum şu Daha doğrusu arkadaşlarla Anlayamadığımız sorumuz Ölmezden evvel ölmek Hocam nasıl olacak Bu ne yapılması lazım Çok <gülüyor> Olmak mı çok okumak mı Zikir tefekkür etmek mi lazım Anlatın bekliyoruz Hocam sizleri çok seviyoruz Allah razı olsun Sevgiler selamlar Hepinize, hepinize Karadeniz Türkeli'den siz de bize selam gönderin. Özel olsun hocam Türk eline. iyi yayınlar. Allah'ıma emanet olun ve bir dörtlük yazmış efendim. Kulun olan neylesin? mal ile mal ile cahil yetmez mi bulduğu cemalullahı? Bizlere nasip et fenafillahı. Halk içire cevahir bulanlardan et. Amin. Amin. Önce <gülüyor> Karadeniz Türkiye'liğine selam olsun inşallah kardeşlerimize de özel olarak selam olsun Allah onlardan razı olsun ölmeden evvel ölmek nedir, nasıldır nasıl olması gerekir ne yapılması gerekir ki ölmeden evvel ölebilelim öyle buyurdu Resulullah Efendimiz ölmeden evvel öl Alimlerimiz bunu anlatırken, ölmeden evvel ölüm demek ölünce hesap başlıyor ya, onun için kendinizi hesaba hazırlayın demişlerdir. Doğru, işin bir bölümü bu. Ama ölmeden evvel ölmek herhalde başka bir mana ifade etmelidir. Ölmeden kendini hesaba hazırlamak başka bir şeydir, ölmek başka bir şeydir. Ölen Allah'a teslim olmuştur. Eğer biri öldüyse artık işi Allah'ın rahmetine kalmış ve bütünüyle Allah'a da teslim olmuştur. Aynı zamanda eğer biri ölmüşse ona ne yaparsan yap itiraz etmez. Götürüyorsun gömüyorsun beni gömeyin demiyor. Yıkıyorsun beni yıkamayın demiyor. Ne yaparsan yap öyle durur öyle kalır. Teslim olmuştur. Ölmeden evvel ölmek demek Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak. Eğer bir kul Allah'a teslim olacaksa, önce güvenmesi gerekir. Allah'a güvenecek ki teslim olsun. Hiç kimse güvenmediği birine teslim olamaz. Kendini, hayatını, dünyasını, ahiretini, her şeyini, evradını, malını, canını teslim edemez. Eğer teslim ediyorsa, güvenmesi gerekir. Hem de tam güvenmesi gerekir. Güven, emin olmak, em imanın sonucudur. Eğer güvenmiyorsak Allah'a bu durumda Allah'tan emin olmadığımız içindir. Yani imanımız olmadığı içindir. İmanımız eksik olduğu içindir. İman çünkü emniyeti de güvenmeyi de beraberinde getirir. Eğer güvenirsek bu durumda yani iman eder. Allah'ı sever. Sevdiğimiz için Allah'ın bizi sevdiğini tadarsak ona güveniriz. Emin oluruz. Ona teslim oluruz. Aklımızı onun iradesine teslim ederiz. İlmimizi onun ilmine teslim ederiz. Yani ben bilmiyorum Allah biliyor deriz. Bununla beraber varlığımızı onun varlığına teslim ederiz. Her şeyimizi O'na teslim ederiz ki evet bu teslim olmuş bir e, kulun hali ölmeden evvel ölmesidir. Teslim olmuş Allah'a. Demek ki ölmeden evvel ölebilmek için teslim olmak gerekir. Teslim olabilmek için güvenip iman etmiş olmak gerekir. işe o zaman evet nereden bakmamız gerekir? İmandan. İman neyin sonucuydu? Evet, i̇man muhabbetullah'tır. Muhabbetullah da marifetullahın sonucudur. Allah'ı bilmenin tanımanın sonucudur. Evet Kardeşlerimiz El Esma'ul Hüsna kitabını, gelecek olan kitapları da okudukça Allah'ın kendisini tanıttığı gibi vahyinden, ayetlerinden anladıkça, o ayetler üzerinde Allah'ın o isimleri güzel isimleri üzerinde tefekkür ettikçe inşallah Marifetullah'a dönüşür bu bilgileri. Evet. Sonra bu bilgiden, bu marifetullah'tan muhabbetullah hasıl olur, tecelli eder. Evet, bu muhabbetle Allah'a bütünüyle teslim olur. Ölmeden evvel ölmüş olur. Aynı zamanda bu teslimiyet bir de fena demektir. Evet, Resulullah Efendimiz buyuruyordu. İfnun, ifnun, ifnun. Sonra üç sever tekrar ediyor. İfhun, ifhun, ifhun. Yani fena bul, fena bul, fena bul. Beka bul, beka bul, bul buyurdu. Eğer kul Allah'a teslim olursa, her şeyini Allah'a teslim ederse, aklını, ilmini, iradesini, kendini, varlığını Allah'a teslim ederse fena bulmuş olur. Bu fenayı Evet kul yapar. Fena kuldan yanadır. Beka Allah'tan yakadır. Yanadır. Allah'a teslim olunca, fena bulunca bu sefer Allah'ın güzelliği okulda tecelli eder ki Allah ile bakıyor olur o. Allah'ın güzelliğiyle, tecellisiyle evet, zatının sıfatının tecellisiyle kul beka bulur, bakıyor olur. Kısa ve öz olarak böyle yani izah ettim ki anlaşılsın. İnşallah anlaşılmıştır. Efendim bir izleyicimiz Selamun Aleyküm hocam Aleyküm. Ben tarikatlı bir genç kızım Uzun zamandır kötü rüyalar görüyordum Genelde gördüklerim Şeytani şeylerdi ve korkuyordum Bir gün ablamın bildiği bir medyum var Telefonla görüşü Bana bir şeyler okudu Ve bendeki iki cin olduğunu söyledi Bana kargoyla Muska yolladı ve cinleri yaktığını Söyledi ve hiç Muskayı çıkarmamam lazımmış Yoksa tekrar musallat olur aileleri seni rahatsız bırakmaz dedi. Ben de sizin bir sohbetinizi dinledim. Muska hakkında çok çok korktum. Şirk mi işliyorum diye. Ne yapmalıyım bilmiyorum artık. Takmak istemiyorum. Ama takmasam yine musallat olurlar mı? Bizim mürşidin de böyle muskalara karşı olduğunu da biliyorum. Çok büyük yanlış yaptım. Muskayı ne yapmalıyım? Lütfen bana yardım edin. Çok zor durumdayım. İki ay sonra da düğünüm olacak ve ben başıma bir şeyler gelir diye bir de mürşidimin rızası olmadan bir şey yaptım diye çok üzülüyorum. Sizden yardım istiyorum. Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Önce e, kardeşimiz düğünün vardı iki ay sonra. Allah mesut etsin inşallah. Amin. Nuska hakkındaki zaten e, söylediklerimizi kardeşimiz dinlemiş. Nuskaya güvenmek doğru değildir. Bu yanlış bir şeydir. Nuskaya güvenmek. Kulun kendi duasına güvenmesi gerekir. Duasına. Eğer bir sorun sıkıntı varsa Rabbine dua edip onu Rabbinden istemesi gerekir. Bir medyum, aynı zamanda böyle kargoyla nuska gönderiyor, cinleri yaktığını söylüyor. Yani bu ancak yani dilim söylemeye varmıyor. Ancak bu kadar olur. Allah'ın kullarını nasıl böyle kandırabiliyorsun? Yani cinleri yaktım. Sen bu durumda yani bir cini öldürmek öldürürsen cinayet işlemiş olursun. Sen canissin o zaman. Böyle bir şey olur mu? Evet, böyle bir şey yoktur. Önce bunu böyle anlayalım. Cinler de insanlar gibi kulluktan sorumlu varlıklardır. Müminleri vardır, kafirleri vardır, müşrikleri vardır. Bir de İblise tabi olup şeytanlaşmış olan İblis'in hizmetinde olanlar vardır. Allah ait kelime öyle buyurdu. İblisi ve ordularını evet cehenneme sürükleriz. Allah ait kerime evet onların şeytanların zaten mümin olanlar müminle uğraşır mı? Böyle bir şey yok. Şeytanlar uğraşıyor. Şeytanlaşmış olanlar, İblis'in hizmetinde olanlar insanlarla uğraşır. Bununla beraber Allah ne buyurdu? Evet, iblise, buna beraber şeytanlara senin ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir etkin yoktur. Hiçbir yetkin yoktur. Bize düşen ihlas sahibi olup, onların o verdiği vesveseden onların etkisinden kurtulmaktır. Tek çare ihlaslı bir kul olmaktır. İhlas demek, samimiyet demektir, güven demektir. Yani Allah'a güvenmek gerekir. Evet, kardeşimizin Yapması gerektiği şey nedir? Allah'a güvenmek. İman ettiği Rabbine güvenmek. Böyle yaptığımızda göreceğiz ki hiçbir şekilde ne vesvese verir ne sıkıntı verebilir. Herhangi bir şekilde zaten zarar vermeleri zaten mümkün değildir. Sadece yaptıkları şey vesvesedir. Bununla beraber o vesveseyi verirken insana hile yapıyor. Sanki bir gücü varmış gibi öyle bir gücü yoktur. Zarar verme gücü yoktur. Sadece, evet, meselesi verir. Kardeşimiz, evet, ne dedi? Bir mürşidim var dedi. Bu durumda kardeşimizin ne yapması lazım? Mürşidine gidip halini arz etmesi gerekir. O, mutlaka, çok daha böyle, geniş geniş ona anlatır, ona izah eder, ona yolu da gösterir inşallah. Buna beraber, eğer kardeşimiz bize soruyorsa, o e, nuskayı boynundan çıkarsın, buna beraber yaksın. Yaksın, yere gömsün, atsın onu. Allah'a sıkınsın. Ya Rabbi, sana hiçbir şey koşmuyorum. Ben sana güveniyorum. Sen beni korumazsan hiç kimse beni koruyamaz. Sen bana şifa vermezsen hiç kimse bana şifa vermezsen, veremez, şifa olamaz. Ben bir tek senden diliyor, senden istiyorum. Senden medet diliyorum. Nuskadan da hiçbir şey beklemiyorum. Yanlış yaptığım için tövbe ediyorum ya Rabbi. Evet. Herhangi bir şekilde bir zarar görmez, bir sorun, sıkıntı da yaşamaz inşallah. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Recep Katkan, bir cemaat üyesi olduğunu söylüyor efendim. Tarikat'a girmeden vustat yolculuğu yapabilir miyim ve Allah'ın cemalini müşahede etmek nedir diye sormuş efendim. Evet. Herhangi bir tarikat'a girmeden tarikat tarikat'i doğru anlamak gerekir. Tarikat başka bir şey, cemaat başka bir şeydir. Buna beraber tarikat aynı zamanda cemaattir de. Ama cemaat tarikat değilse Allah için, Allah yolunda hizmet için bir araya gelmişlerse bu bir cemaat. Ama tarikat başka bir şey. Tarık yol demektir. Tarikat buna beraber o yolu gitmek demektir. Yolun yolcuları demektir. O yolun yolcuları vardır. O yolun yolcuları guslat yolcularıdır. Bunun içinde mutlaka o yolu gitmiş biri gerekir. O yolu bilen biri gerekir. Bununla beraber o yolda Allah'ın kullarını götürmek için emri Allah'tan almış olması gerekir. Kabul etsek de etmesek de bu böyledir. Yorun başındaki Mürcid-i Kamil'dir. Allah ona kullarımı evet, getir emrini vermiştir. Eğer Allah'tan böyle bir emir almamışsa ben de insanları götürüyorum diyorsa, demişse, evet bundan daha bedbat kimse olamaz. Bu onun felaketi, felaketi olur çünkü. Çünkü kendisiyle beraber olanları da yolda bırakmıştır. Yarın kıyamet günü onlar bunun hesabını ona sorarlar. Eğer ben sizi götürürüm, ben mürşidim, ben mürşidi kamilim dediyse, bununla beraber bunu yapamadıysa, evet bunun hesabını veremez. Sahte bir peygamberin, sahte birinin peygamberlik iddia etmesi gibidir çünkü. Bunun hesabını veremez. Onun için bir müşid-i kambil olmadan, hiç kimse Allah'a vasıl olamaz. Allah'ın adeti böyledir. Sünnetullah böyledir. Nasıl ki zahiri olarak bir şeyi öğrenmek istediğinde, gidip onun ustasından işi öğreniyorsan, bu da böyledir. Allah'a vasıl olmak demek, kamil manada Allah'a kul olmak demektir, abdolmak demektir. Kamil manada Allah'a iman etmek, Allah'a teslim olmak demektir. Kamil manada Allah'a Allah evet. Allah yakın olmak demektir. Kamil manada insanın kendi kendisini Allah'ın nefettiği ruhuyla beraber olup o olmak, kendi kendisi olmak demektir. Yolculuk kendisinden kendisine yapılır. Yolculuk gönül yolculuğudur. Bu yolculuğu kendinden kendisine yapar. Evet, bu yolculuğu yapabilmesi için de daha önce kendisinden kendisine bu yolculuğu yapmış. Buna beraber kendi kendine kavuşmuş, aynı zamanda evet huzura çıkmış biri. Namaz müminin miracidir. Namazı mirac olmuş biri gerekir ki seni miraca taşısın, taşıyabilsin. Evet, ustalıkt orada gerçekleşir çünkü. Ama ondan önce kendi kendine kavuşman gerekir. Bunun için de evet, kamil manada iman, kamil manada teslimiyet gerekir. Kamil manada ihlas gerekir. Evet, bir eğitim gerekir. İşi bilen, o yolu daha önce gitmiş, buna beraber götürmeye ehliyetli, serahetli biri gerekir. Ki taşıyabilsin, vasıl edebilsin. Allah'ın cemalini müşahede, Nasıl olur diye sormuş kardeşimiz. <gülüyor> Allah'ın cemalini müşahede eden, Allah'ın insana nefrettiği evet, ruhla mümkündür. O müşahedeyi yapan insandaki ruhtur. Nasıl ki dünyaya gelmeden önce Allah Adem'in belinden zürriyetini alıp onları kendi üzerlerinde şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elesu bir Rabbikum. Kalu bela şehidna. Dediler ya. Evet sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahidiz dediler. Evet şehadet ettiler, gördüler. Görmeden şehadet olur mu? Evet, şahit oldular. Ne zaman ki Allah'ın bize nefrettiği ruh olduğumuzda işte bir daha o müşahadeyi yapabilecek kuvama gelmişiz demektir. Yoksa Allah görülmekten, baş gözüyle görülmekten münezzehtir. O'nun cemalini müşahede etmeye güç yitirecek, takat yitirecek. bir tek O'nun nefrettiği O ruhudur. Onunla, o'nun nefrettiği ruhla O'nun cemalini müşahede ederiz. Ne zaman? Allah'ın bize nefrettiği ruh olduğumuz zamandır bu. Müşahede de böyle yapılır. Evet, bunun için de bir eğitim gerekir. Evet, buna evet, Müşid-i Kamil'in dervişi, e, Eğitmesi, ona seyriştülük yaptırıp, yolculuk yaptırmasıyla mümkündür. İnşallah anlaşılmıştır. Efendim, Zonguldak'tan Gülten <gülüyor> Güner. Selamünaleyküm Hocam. Aleyküm. Allah'ın hikmeti üzerinize olsun. Aleyküm. Öncelikle geçen ilk sorumu cevapladığınız için teşekkür ederim. Hocam, ben bir dönem Kur'an kursuna gittim. Orada bir arkadaşım bize selam getirdi. Rüyasına Peygamber Efendimiz girmiş ve bize selamı iletmiş. Arkadaş bize selamı iletirken benim kalbim sızladı. Bir garip oldum. Biraz da üzüldüm. Benim rüyama girmediği için. Bir süre sonra da rüyamda Peygamber Efendimiz'i fotoğrafta gördüm. Ama yüzünü siz olarak gördüm. Bunun anlamı nedir hocam? Evet. Resulullah Efendimiz bir arkadaşı vasıtasıyla ona selam söylemiş. Bu durumda aslında bu görmekten öteye bir şeydir. Yani Resulullah Efendimiz'i görmek başka bir şey, biriyle ona selam göndermesi bambaşka bir şeydir. Yani hangisi daha önde gelir diye sorulsa, herhalde selam göndermek daha önde olur. Özel bir durum. İnsan selamı kime gönderir? Sevdiğine gönderir. Özlediğine gönderir eğer görmediyse selamı aldıysa bu durumda ona ne denmiş olur ona seni seviyorum yanmaya devam et demektir bu yanmaya devam et o aşk o muhabbet devam etsin onu pişirsin diyedir olgunlaştırsın diyedir o kovama gelsin diyedir evet daha sonra böyle resimde görünce Resulullah Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam hangi halde, hangi surette görürse görsün, onu görmüştür. Önemli olan görünen suret değil, evet, önemli olan o maneviyatidir. Manevi olarak o olduğunu bilmektir yani. Bu benim peygamberimdir dediyse, evet, odur, o. Evet, vardır bir hikmeti mutlaka. Her bir mümin aynı zamanda peygamberini temsil eder. <gülüyor> Soru biraz özel olduğu için belki şöyle anlamak daha doğru olur. Uymak istiyorsan uy bana uymuş olursun diyelim. Evet. Mesela domna izlenimiz bir diğer konu da ben evimde kayınvalideme bakıyorum. Kendisi hasta ve yaşlı. Bakıma muhtaç biri. Eşimin diğer akrabaları ilgilenmezken sadece benim bakmam daha önce bana büyük sıkıntı veriyordu. Sizi takip ettiğimden beri bu duruma mani olup Allah rızası için yapmaya çalışıyorum. Hocam bu durumda bir tavsiye ve nasihatınızı alabilir miyim? Evet. Allah razı olsun. Resulullah Efendimiz buyuruyor de vesselam Birinin annesi veya babası veya ikisi yaşlanıp kendisine muhtaç olduğunda eğer onlara gerektiği gibi hizmet yapmayıp cenneti kazanmayana olsun, yazıklar olsun buyurdu. Yani anamız veya babamız veya ikisi yaşlanıp bize muhtaç olduğunda bizim için cenneti kazanmaya vesileymiş, sebepmiş. Eğer birileri gerekeni yapıp kazanamadıysa onlara yazıklar olsun dedi Resulullah Efendimiz. Bir de eğer bu bizim eşimizin anasıysa eğer ona hizmet ediyor, onunla kazanıyorsak herhalde bu sefer bunun ikiye katlanması gerekir. Anamıza bakmak daha farklı, kaynanamıza bakmak Evet, mutlaka iki kat daha kazanmayı gerektirir. Allah imkanı vermiş. Zaten hayat imtihandır, kazanma imkanidir Bununla beraber kardeşimiz terciheni yapmış. İnşallah Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, onlara iki cennet vardır. İnşallah iki sefer cenneti, iki cenneti kazanır kardeşimiz. Kim ne yaparsa yapsın herkes kendine bakmalıdır. Olsun varsın kimse yapmasın. Bu imkanı biz de Biz Rabbimizin rızasını kazanalım. Biz doğru anlayıp doğru yapalım. Kim ne yaparsa yapsın bunu da önemsemeyelim inşallah. Hizmet ederken bunu cennetimiz gibi görelim. Bunu Allah'tan bize bir ikram olarak görelim. Evet, sıkıntı duymadan tam tersine muhabbetle Rabbim bana ikram etmiş. Hadi kulum yaklaş demiş bize. Evet, Hizmeti yapıyorsun, Allah'a yaklaşıyorsun. Onun gönlündeki rahmeti alıyorsun. Allah rahmetle oraya tecelli ediyor. Onun gönlündeki rahmeti, Allah'ın rahmetini, muhabbetini kazanıyorsun. İsterse o teşekkür etmese bile bu güne böyledir. Evet, Allah bizi öfsün. Allah bizi sevsin. Allah bizden razı olsun. Kim ne derse dersen bizim için asla fark etmesin. Kardeşimize selam olsun inşallah. Efendim izleyenimizin bir mesajı da var efendim. Evet. Hocam Alan selamı üzerinize olsun Muhammed Hüseyin hocam. Allah'a ne kadar şükür azdır ki sizi dinlemeyi nasip ettiği için ben çok hoca dinledim. Sizin gibi ayetleri çok güzel anlatan duymadım. Bazı kanalda sarıklı hoca diye çıkanlar resmen fala bakıyor. İnsanlar da ona inanıyorlar hocam. Ben izlerken Allah şahidim olsun o hoca bozuntusundan tiksindim. Rabbim bizleri korusun. Allah sizi ve sizin gibileri daha çok artırsın hocam. Rabbimize bize ne kadar şükür ham hamd etsem sizi tanıdığım için yine de azdır. Allah'a amenet olun. Muhammed Hüseyin efendim. Allah razı olsun. <gülüyor> Mutlaka bu işler biraz gönül meselesidir. Gönül gönlümüz evet birlerini kabul etmeyebilir. Ama şöyle düşünmek lazım, şöyle bakmak lazım. Hüsnü Zanla evet bakalım inşallah. Evet bu kardeşlerimiz bu kadar biliyor, bu kadar anlamışlar, bu kadar öğrenmişler. Bunu doğru zannediyorlar. Onun için bunu böyle anlatıyorlar diyelim. Gönlümüzde onlara karşı herhangi bir ağırlık hissetmeyelim. Ne zaman ki onlar doğruyu gördü, doğruyu anladı, söylediklerinin aslında yanlış olduğunu, aslında söylediklerinin değil insanları Allah'a yaklaştırmak, uzaklaştırmak olduğunu anladıklarında yapmaya devam ederlerse, evet gerekeni yapmak gerekir. Ama e, önce hüsnüzandan inşallah bulunacağız. Bu kadarı biliyor, böyle anlatıyor, böyle anlamış. İnşallah samimidir. İnşallah yaptığından da Allah ona bir ikramda bulunur diye bakalım inşallah. Allah kardeşimizden razı olsun inşallah. Efendim Ankara'dan bir gül. Hocam size tabi olmak istiyorum. <gülüyor> Mübarek elinizi öpmek çok isterdim. Siz benim için bir ışıksınız dersiniz. Işıksınız dersiniz. Varsa benim için bir ışıksınız. Dersiniz varsa çekmek istiyorum. Dergahınıza beni de kabul edin. Elimden tutun. Sizi çok seviyorum. Siz konuşunca içim yanıyor. Siz benim mürşidim olun. Allah razı olsun. Kardeşimiz zaten kabul etmiş. Elbette ki elinden de tutarız. Gönlümüze de alırız. Olması gereken olmuştur zaten. Kardeşimiz bizi dinleyince zaten kabul etmiş. Zaten yolu yürümeye de başlamıştır. Onlar bizi kabul edince biz zaten kabul etmişiz. Onlar bizim davetimize icabet etmiştir. Buna beraber e, dersimiz de vardır. Kardeşlerimiz, kardeşlerimizin numarasını alıp e, dersi de göndersinler inşallah. Bütün mesele gönlün beraber olmasıdır. Yolu beraber yürümektir. Yol nasıl beraber yürünür? Eğer onlara Allah'ın ayetlerini okuyup açıklıyorsak, bu durumda Allah'ın ayetlerini dinleyip tefekkür etmeleri gerekir. Eğer onlara hikmeti, Allah'ın muradını öğretiyorsak, onu anlamaları gerekir. Nefislerini bununla tezkiye edip temizliyorsak, bununla temizlenmeleri gerekir. Bilmediklerini öğretiyorsak, onlar bizi dinleyip bilmediklerini bizden öğreniyorlarsa, evet, tam olarak, yolu yürüyoruz demektir. Hep beraber yolu yürüyoruz demektir. İnşallah bu da böyle anlaşılır. Evet, Zahiri olarak elin öpülmesi gerekmiyor. Evet, Zahiri olarak yapılması gereken şey sohbetleri dinlemeye çalışmaktır, anlamaya çalışmaktır. Bütün gönlümüzle beraber Rabbimize dönüp kur olmaya çalışmaktır inşallah. Böylece yolculuk zaten devam eder. Kardeşlerimiz bunu yaparken o manevi hali üzerinde mutlaka evet, yaşarlar, bunu tadarlar. Ee, yolculuğun e, olduğunu e, tatarak anlarlar ki her gün biraz daha Allah'a yaklaştığını, Allah'ı biraz daha sevdiğini, Allah'ın kendisini biraz daha sevdiğini, Allah'ın isimlerinin üzerinde tecelli ettiğini, evet sabrının, şükrünün, merhametinin, hilminin, güzelliğinin cömertliğinin arttığını evet, görecek zaten. Bunu tadacak zaten. Bu durumda bunu nasıl anlar? Allah isimleriyle ona tecelli ediyor. O teslim olduğu kadarıyla, fenası kadarıyla beka geliyor demektir. Yolculuk böyle yapılıyor zaten. Evet. Allah mübarek etsin diyoruz. Efendim, Batman'dan bir bayan, bayan izleyicimiz. Selamun Aleyküm efendim. Aleyküm. Size iki tane sorum olacaktı. Birincisi, ergenli, er, ergenlikte olan bir oğlum var. Ergenliğin verdiği hal ile yanlış şeyler, hatalar yapıyor. Ama bana size bu halinden kurtulmak istediğini, hiç bırakmamak üzere namaza başlamak istediğini, bunun için ne yapması gerektiğini sordu. Ben eşimin ve çocuklarımın da size tabi olması için dua ediyorum. Bunun için neler yapmalıyım? Kardeşimize ne yapması gerekir? Evet. Evladına neyi tavsiye etmesi gerekir? Eğer biri rahatsızlığı kabul ediyor, o rahatsızlıktan kurtulmak istiyorsa mutlaka oraya göre ilacı ne onu da alır, değil mi öyle? Bu manevi bir e, haldir. Buna beraber erkenlik de önemlidir. Bunu bu şekilde kanamak doğru değildir düşer, kahar. Ama bunu bunu yanlış olarak görüyorsa bu durumda ondan kurtulur. Doğru yapar. Yapılması gereken şey evet kardeşimizin la ilahe illallah zikrini çekmesidir. Manasını bilerek ve tefekkür ederek yalnız. Allah'tan başka ilah yoktur. İlahtan Allah'tan başka mabud yoktur. Bütün Allah'ın isimleriyle evet bunu söylemesi gerekir. Ama e, bütün isimleri bilmeyebilir, manasını anlamamış olabilir. Bir tek La ilahe illallah demesi yeterlidir. Yani yürürken, altın eline küçük böyle bir tespih, yürürken, bir şey yaparken, yatarken, uyumaya çalışırken, evet, yapması gereken zikir, La ilahe illallah'tır. Görecek ki Allah'ın ilahlığı, Evet, mağbutluğu onun gönlünde tecelli eder. Ona manevi bir güç verir. Evet, o manevi güçle nefsin tuzağına düşmez. Şeytanın peşinden gitmeme gücünü kendinde bulur. Manevi güç olur, iman olur, kuvvet olur onda. O da kendi kendine evet, hakim olur. İnşallah e, kardeşimiz öyle tavsiye etsin, söylesin. Zaten bir başladı mı, onun meyvesini hemen görür. Onu hemen fark eder. Düşmek istemediğinde başar la ilahe illallah demeye oradan hemen günün itibariyle uzaklaşır. Uzaklaşınca zaten zahiri olarak da uzaklaşmış olur inşallah. Efendim izleyenimizin ikinci sorusu eşinden mehrimi alıp Ümre'ye gitmeyi çok isteyen annemi Ümre'ye gönderebilir miyim? Boşanmadan mehir alınmaz mı? Boşanmadan mehir alınmaz mı? Allah bu dünyada da, ahirette de bizi beraber eylesin. Sizi çok seviyorum demişler. Allah razı olsun. Mehir, hayattayken ödenmesi gerekir. Mehir, hatta nikah kıyıldıktan hemen sonra ödenmesi gerekir. Ama Allah orada müsaade etti. Eğer o anda ödeme durumu yoksa, daha sonra ödemek üzere. Daha sonra demek, yani bir ay sonra, beş ay sonra, hadi en fazla eşi onu sıkıştırmadı, bir sene sonra onu bunu ödemesi gerekir. Yoksa öldükten sonra ya da boşandıktan sonra böyle bir şey yok. O mehrin ona ait olduğunu bilip, ona bir an önce ödemesi gerekir. O, ona borcudur. Eğer ödemiyorsa zaten sorumluluğu kabul edememiş demektir. Çünkü nikah onun üzerinden kıyılmış. buna beraber Kendisi ömreye gönderebilir. Büyük bir nimete de vesile olmuş olur. Hem kendisi kazanmış olur hem de kazandırmış olur. Eğer onun mehrini vermiyorsa, bu durumda ona sorumluluğunu hatırlatması gerekir. Vermediyse kendisi göndersin. Hem kendisi kazansın hem de kazandırmış olsun inşallah. Efendim, Konya'dan Kamile Üçler insanları Muhammed Hüseyin Efendimiz'e davet ederken neye dikkat etmeliyiz? Biz sadece eve çekilip ibadetimizi mi yapmalıyız ya da hep beraber bir cemaat halinde hizmet mi yapmalıyız? Evet. Hep beraber bir cemaat halinde hizmet yapmamız gerekir. Buna beraber bize davet değil, Allah'a davet ediyoruz. İnsanı kendi kendisine davet ediyoruz. Kendi kendisi olmaya, Allah'ın kendisine nefetli ruh olmaya davet ediyoruz. Dolayısıyla, eğer yolu bizimle beraber yürüyüp, kendi kendisi olmak için, Allah'a kul olmak için, Allah'a vasıl olmak için ona seçenek veriyoruz. Bizi tercih ederse yolu beraber yürürüz. Davet, evet, mürşide değildir. Davet Allah'adır. Allah'a kulluğadır. İnsanın kendi kendisine vasıl olmasına, dolayısıyla kendi kendisine vasıl olduktan sonra Allah'a vasıl olmaya davettir. Yoksa e, kimseyi kendimize davet etmiyoruz. Allah'a davet ediyoruz. Allah'a kulluğa davet ediyoruz. Beraber kuru olalım diyoruz. Beraber Allah'ın sevgisini, rızasını, dostluğunu, cemalini kazanalım diyoruz. Yolu beraber yürüyelim diyoruz. Allah yolunda beraber hizmet edelim diyoruz. Allah'ın rızasını kazanmak için hayırda beraber yarışalım diyoruz. Beraber müsabaka yapalım diyoruz. Evet Allah ayet-i kerimede Allah'a yakın olanlar mukarrabun hayırda yarışanlardır dedi. Müsabaka yapanlardır dedi. Müsabakaya davet ediyoruz. Eğer bizimle beraber bu müsabakayı yapmak isterlerse Allah yolunda koşmak isterlerse, vasıl olmak isterlerse, dost olmak isterlerse evet, beraber yürürüz. Evet, cemaat halinde olmak gerekir. Cemaat halinde Allah yolunda, hayırda, hizmet etmeye, müsabaka yapmaya çalışmak gerekir. İnşallah hep beraber böyle yapacağız. Efendim Ankara'dan nimet korkmaz. Tek başıma kaldığımda tansiyonum yükseliyor. <gülüyor> Yerimde duramıyorum. Bir korku doluyor içime. Devamına selam ve hürmetler efendim. Evet. Bu durumda yapılması gereken şey tek başımıza kaldığımızda diyor. Hiçbir zaman hiç kimse asla tek başına değildir. Bilmesi gerekir ki önce omuzunda, sağında, solunda iki kiramen, katibin meleki, melekliği vardır ki Evet, hayrini yazan, sevabını yazan meleklerdir. Bir de Allah onları önlerinden ve arkalarından, evet, meleklerle koruruz. Bir de muhafaza melekleri vardır böyle. Bir de asıl koruyan Allah'tır. Asıl insana insandan daha yakın olan Allah'tır. Rabbimizin yakınlığını tatmamız gerekir o anda, tek başımıza kaldığımızda. Evet, Rabbim benimle beraberdir. Ben Rabbimle beraberim. Rabbim bana nazar ediyor. Evet. Ben dua ettiğimde Rabbim evet beni dinliyor ve bana cevap veriyor. Bana duayı edenin duasına icabet ederim. Gönlümüze cevap veriyor deyip kendi gönlümüze bakıyoruz. O zaman hiçbir şekilde ne yalnızlık hissederiz ne de bir korku, bir endişe olur. Allah ile beraber olunca gerisi silinir zaten. Ne korku kalır, ne endişe kalır. İnşallah böyle yapmaya çalışalım. Biraz hemen olmayabilir ama hemen bunu beceremeyebiliriz. 3-5 sefer, 10 sefer yaptığımızda göreceğiz ki bunu becereceğiz. Nasıl bir korku, bir endişe geldiyse bize hemen o anda Rabbimizle beraber olup Allah demeye çalışmamız gerekir. Rabbim Allah'tır. Rabbim karibdir. Rabbim bana yakındır. Bundan beraber evet Rabbimi seviyorum. Rabbim beni seviyor. Rabbim hafizdir. Beni korur. Beni muhafaza eder. Ya Rabbi sana sığınıyorum deyip emin olalım. İnşallah kardeşimiz böyle Allah'a tevekkül eder, emin olur inşallah. O korkusu, o endişesi de gider inşallah. Efendim bir izleyenimiz Kur'an okuduğumda titriyorum. Kur'an'ın içinden nur çıkıp üzerimden Üzerimden döküldüğünü görüyorum. Bu nasıl bir haldır? Yıllardır Muhammed Hüseyin Efendimiz'i hocamı bekliyormuşum. Onu televizyonda gördüğüm ilk anda işte aradığım mürşid dedim. Benim bu halimden herkes bana deli diyor. Ama ben onlar desin ama ben yeter ki Allah'ın rızasını kazanayım diyorum. Evet. Kur'an'ı okuyoruz. Evet. Kur'an'dan nur tecelli ediyor. Böyle bir bakış, böyle bir şahit olma müşahede, kalbin şahadesidir Ve bu zaten bu böyledir. O nur saçıyor zaten. Ama onu görmek için göz lazım. Manevi göz lazım. Manevi bakış lazım. Elbette ki bu müşahedeyi kendi gönlünden yapıyor. Eğer biri Allah'ın kelamını seviyorsa, Allah'ı seven mutlaka Allah'ın kelamını da sever. Vahyini de sever. Rabbim bana böyle söylüyor. Bunu Rabbim bana göndermiş dediğinde zaten seviyor. Eğer biri Allah'ı sevdiğini iddia ediyor ama Kur'an'ı sevmiyorsa, ayetleri sevmiyorsa bu yalan bir iddia. Yani ben falancayı seviyorum ama onun konuşmasını istemiyorum dese. Bu sevgi nasıl bir sevgi olur? Doğru bir sevgi olur mu? Ya da o sevgili, o böyle söyleyenin sevgisini kabul eder mi? Etmez. Evet. Kur'an'ı sevdiki için Allah böyle bir ikramda bulunmuş. Allah bizi, bu Allah'ın vahyini sevmede bir araya getirmiş. Her bir kulun Allah'a sevgili gelen, Allah'ın sevdiği bir hali, bir vasfi vardır ki Allah onu ondan dolayı kendine çeker. O güzelliğinden dolayı kendine çeker. Kardeşimiz de inşallah bunu böyle yaşıyor. Bir de ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Eğer akıl zamandakiler sizi görseler şu anda akhir zamandayız. Size bakıp bunlar delidir derler. Dünyadan anlamıyor. İşten anlamıyor. Paradan, puldan, bir şeyden anlamıyor. Allah diyor, başka da bir şey demiyor. Allah'ın hesabını yapıyor. Bununla beraber gerektiğinde malını, canını Allah yolunda feda ediyor. Bunlar delidir derler. Ama siz onları görseniz, onların o dünyaya, dalmalarından dolayı, dünyanın peşinden koşmalarından dolayı, Allah'ı unutmalarından dolayı, hesabını, Allah'ın hesabını yapmamalarından dolayı bunlar iman etmemiş dersiniz. Bunlar iman etmemiş dersiniz. Evet. Durum bu. Eğer birileri bize deli diyorsa, hamdolsun sahabe gibi olmuşuz demektir. Ama biz de dönüp baktığımızda Evet, biz de onları anlayamayız. Bunlar nasıl iman etmiş, bu nasıl imandır diyoruz. Aynen, Resulullah Efendimiz'in söylediği o hali şu anda yaşıyoruz. Kimin ne dediği önemli değil. İster deli desinler, ister akıllı desinler, ona bakmıyoruz. Rabbimiz bizim için ne der, ona bakacaksın. <gülüyor> Arkadaşlar uyarıyorlar, programın sonuna gelmişsiz diye. Evet. Yalnız iki kardeşimizin mesajı var, gönülleri kalmaz. Buyurun. Efendim Siverek'ten Mustafa Yorgun, mürşidime selam ve muhabbetlerimi söyleyin demiş efendim. Allah razı olsun. Bir de efendim Nurhan Aysal, burnumun direğini sızlatan dosttan uzak düştüm, ayrı düştüm, vay bana, vaylar bana, sonum Veysel Karani gibi, gibi mi olacak? Yoksa vay bana, vaylar bana, Yoksa ki ben üveys değilim, sevdam O'nun sevdasıdır, hasretim O'nun hasretidir, sonum O'nun gibi olacaksa Allah en güzel vekildir. Evet. Allah razı olsun. <gülüyor> Sohbeti arasında söylemiştim. Bizi pişiren, olgunlaştıran o muhabbettir. Eğer biri uzaktaysa, gelemiyorsa, bu durumda o aşk, o muhabbet onu pişiriyor, olgunlaştırıyor. Tek kelimeyle o aşkı, muhabbeti, Allah için olan o aşkı, muhabbeti yaşayanlara selam olsun. Onlara muhabbet, mübarek olsun diyoruz. Allah bütün kardeşlerimize aşkı, muhabbeti ihsan eylesin inşallah. Rabbini öyle bir sevenlerden eylesin ki her şeyi evet, marını, canını her şeyini o sevgilinin yolunda kurban etmeyi nasip etsin, ihsan etsin, böyle bir gönül halini ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hayri, bütün güzellikler kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerinde olsun inşallah. Allah yolunda çabasını, gayretini sarf edenlerin üzerine olsun inşallah. Allah için bir şeyler yapmaya çalışanların üzerine olsun inşallah. Allah'ın hesabını yapıp kul olmaya çalışanların üzerine olsun inşallah. Amin. Kardeşlerimize, muhabbetlerimize arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz, Allah nasip ederse bir sonraki programımızda tekrar buluşmayı umuyoruz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın, bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.